kasste Merhaba Kainat, bugün 20 Aralık Pazartesi, yıl 2010, ay 12, gün 354, Kasım 43 1432, Hicri Muharrem 14, 1426, Ruhmi Aralık 7 şeb Elda, en uzun gecelerin başlangıcı Fırtına Günün dizesi şeb Elda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim? Geceler kaç saat? Sabit Erzurumlu Emrah 18. yüzyılın sonunda Erzurum'un Tambura köyünde doğan Emrah 1854 yılında öldü. Türk halk şiirinde divan şiiri etkilerinin en belirgin görüldüğü bir dönemin sanatçısıydı. 42 yıl önce bugün 20 Aralık 1968'de gazap üzümleri, fareler ve insanlar, kaygılarımızın kışı gibi eserlerin yazarı John Steinbeck öldü. Yemek listesi günü 354. Domates çorbası, sucuklu yumurta, kol böreği, elma kompostosu. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete başladı Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra Avi Haligua ve Volkan Artunç'la Birliktesiniz Günaydın, günaydın. Evet Captain Beef da bir günaydın Diyelim kendisi Amerikalı Çok önemli bir müzisyen ve ressamdı Asıl adı Don Van Fleet Fakat herkes onun sahnedeki adıyla Captain Beefheart diye biliyor. 69 yaşında MS (Multiple Sclerosis) hastalığının getirdiği komplikasyonlardan dolayı Kaliforniya'daki evinde hayata veda etti ve gelmiş geçmiş en orijinal, özgün kayıt sanatçılarından biri diye tanınıyor. Belki de en iyi Magic Band (sihirli grup) diye. Sihirli Bando diye adlandırdı grubuyla beraber benzersiz bir müzik yapan 1960'larda Blues esinli deneysel bir rock'n'roll'un simgelerinden biriydi En önemli isimlerinden biriydi Son avantgard bir besteci ve sanatçı olarak sahnelerde 20 yıl kadar kaldıktan sonra Müzikten büyük ölçüde vazgeçip kendisini özellikle resim yapmaya, çizim yapmaya vermiş durumda, müthiş, ilginç blues, jazz, psychedelic ve birçok başka dalda deneyler yapan fevkalade özel tonları da getirmiş önemli biri açık radyoda da program iptal programı özel programı iptal edilip program iptal iptal edilip Captain Beefheart'a ara adandı. Onda hemen belirtelim. Yani Frank Zappa ile de çok dünya müziğinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani dünya müziği derken dünya müziğini kastetmiyorum. Dünyadaki rock, jazz, blues köklü müziklerin en önemli, en ilginç icracılarından biri olan Frank Zappa ile de zaten eski bir sınıf arkadaşı, lise arkadaşı. Yani popüler müziği yeniden tanımladılar diye de mesela BBC'den bir yorum geliyor. Ondan sonra son yıllarda da yaklaşık 40 bin dolara da satılan eserleri olduğu da belirtiliyor ressam olarak da çok oldukça başarılı yani 40 geride 40 yıllık eşi Jan Van Fleet kaldı. Kaptan B Falter bir günaydın daha diyelim. Ve geçelim haberlerimize. Bugün en uzun gecede e, WikiLeaks belgeleri gene tümüyle konuşuluyor diyebiliriz. Amerikan diplomatik belgeleri kriptolar yayınlamaya devam ediyor. Mesela Guardian da Yemen'de radyoaktif stoklardan bahsediyormuş. Biliyor muydun bunu? Yok. Hep bildiğimiz, alıştığımız haberler geliyor diyorduk ama be, biraz bilmediğimiz şeyler tahmin edilebilecek. Şeyler de akmaya başladı. Amerika'nın kaygıları varmış. Yemen'de radyoaktif stoklar. Kriptonit stokları falan yok ama değil mi? Aynen, kriptonit stokları bunlar işte. Ha. Kripto belgelerinden geliyor. Ve Yemen hükümet yetkilisi mesela... Bu çok yeni yani. Bu ayın bu yılın başında 9 Ocak'ta daha bir hı hı. yılı olmadı. Radyoaktif maddelerin El Kaide gibi örgütlerin eline geçilmesi çok kolay demiş Yemen'de. Ayrıca Arap dünyasının en yoksul ülkelerinden Yemen'in son zamanlarda Irak ve Afganistan'dan sonra El Kaide'nin en aktif olduğu ülkelerden biri olarak öne çıktığı belirtiliyor. Yani bir terörden bahsediliyor. Bayağı ciddi bir şey var. Senin daha önceki belgeyi de biliyor musun sen? Başbakanın büyük yakın dostu var ya Ömer Elbeşir. Hı hı. Sudan yok oldukça yoksul bir ülke büyük olmasına rağmen... ...9 milyar dolar parayı cebellezi etmiş. Londra para değil. Londra bankalarına yatırmış. Onun için de Londra'nın sesi çıkmıyormuş. Bu da e, Wikileaks'ten elde edilen... Belgelerden bir tanesiydi Buna karşılık da Tabi bu belgeleri açıklayan Wikileaks ve Julian Assange basındaki Başındaki adam Amerika Birleşik Devletleri Yasal takip başlatmaya çalışıyormuş Yüksek high tech diye Biden Joe Biden konuşmuş Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı acaba Julian Assange'i Başkan yardımcısı Joe Biden'a göre high tech terörist sayılan bu kişi. Bakıyoruz demiş NBC'nin Sunday Talk Show diye bir şeyi varmış. Meet the Press diye yani pazar günleri basınla karşılaşma programında NBC'nin. Fakat nasıl acaba yapacakmış binlerce diplomatik kriptoyu, kriptoniti senin deyiminle. Washington'ı kızdırdığı belli de... ...nasıl yapılacağı... ...yorum yapmayacağım bunun üzerine... ...süreç üzerinde demiş Hı -hı. Joe Biden. E, tabii. <gülüyor> yasal Esniden. takip. Yasal olarak sorumlu tutmanın yollarını aradığını... Açıkça zaten... ...açıkladı ee, Amerika Birleşik Devletleri. Bu da ilginç bir açıklama değil mi? Hani yasal olarak şuna tekabül ediyor... ...diye bir açıklama olsa onun üzerinden tartışsak ki... ...Sabih Kanadolu formüllerinde bile... ...biz böyle yapmış bir halkız. Daha mantıklı hani... Bu hukuki midir midir olur mu olmaz mı ama bir şey bulacağız ve o bir şeyle kapatacağız diye başlıyor olmak bir ilginç bir hal. Evet yani son derece e, ilgi çekici bir gelişme var. Bu arada Bank of America var ya Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası sayılıyor. Ki yakında yani. Wikileaks'in patlatacağına dair epey dedikodu. Ya yani patlatmaktan evet. kastım fiziki patlatma değil de işte belgesel anlamıyla patlatma. Evet yani hatta mega sızdırma diyordu ona. Julian Assange, şimdi Forbes dergisine verdiği şeyden de okumuştuk mülakattan. Yılın başında Bank of America hedef olabilir diyordu. Bank of America daha önce harekete geçmiş abi. Öyle mi? Evet. Bu iki ilgili herhangi bir işlem yapılmasında izin vermeyeceğini bankasında açıklamış bankada. Buna böyle bir yetkisi var mı? Yani Niye bir banka ki? istediği müşterinin işlemlerini yapmayabilir mi? Kendi seçebilir mi işlemlerini yapacağını? Bence işlemleri. evet. Sonuç olarak dükkan kanuna göre öyle mi? Babasının yeri değil mi? Yani bakkal mesela babasının dükkanını işleten bir bakkal. Şu sucukları satmayacağım diyebilir mi? Vallahi diyor. <gülüyor> Git bakkala bilmem ne sucuğu de o yok bu sucuk var diyorlar. Bu... Serbest piyasa böyle bir şey benim bildiğim. Hayır bir daha bu ama değil ama şey mi? var. Şu komşunun çocuğu mesela ile arkadaşı gelip buradan alışveriş yapamaz diyebiliyor mu? Bizden sucuk e, orada alamaz başka değil. bir tatsızlık çıkabiliyor hani ayrımcılık hmm. falan gibi bazı garip kelimeler kullanılıyor bununla ilgili ama sonuçta yani hukuken ben mümkün olduğundan emin değilim bunun. Ben de hukukun mümkün olduğundan emin değilim bu sistemde o yüzden böyle Yani bir Mastercard, PayPal, Visa Europe ve diğerlerinden sonra biz de ...katılıyoruz demiş. yani Huhu, Bütün finans piyasası bir bütün... ...bir bütün halinde... ...beş altı kişilik bir örgütün... ...üzerine çullanmış vaziyette... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile beraber... ...hiçbir transaksiyon... ...yani parasal işlem... ...yapmayacağız demişler... ...Wikileaks'e gönderilen... ...gönderilen ve bunun... E, ...Wikileaks'e gönderildiğini... ...düşündüğümüz... ...hiçbir işlem... Kabul etmeyeceğiz demişler çünkü neden de söylüyorum WikiLeaks çünkü başka şeylerin yanı sıra e, bu işlemlerin para ödemelerinin yapılmasındaki bizim iç politikalarımıza siyasalarımıza uymuyor uymadığından şüphe ediyoruz diyorlar. Mesela bakkal diyor ki senin sana bir bisiklet veremeyeceğim abi hı hı. çünkü senin bu bisikleti çiğnemekteki amacının ...pek parlak olmadığını düşünüyorum o yok, olmak için elde ettiğim parayı. belli ki bir hakim. Yani tesevin raporu geldi benim de aklıma. E, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyen hakimlerin, hakimlerin çoğu olduğunu, savcıların çoğu olduğunu ortaya koyuyordu rapor. Ama bu daha henüz mahkemelik hiç, hiç bir suçlama yok e, Olsun ki. canım yani böyle hakim savcı perspektifi yerleştirilebiliyorsa öyle şirket perspektifi haydi haydi yerleştirilir. Merak ediyor musun Bank of Amerika'ya neler çıkacağını? Yani Amerika bu açıklamayı da yaptı diyor Radikal'de. Wikileaks yayınını nasıl durdurabileceğimizi araştırıyoruz demiş. Bayağı demiş. açıktan söylediler işte. Yayın, bu demokratik yayınlar... olduğu anlamına gelmiyor bu şeffaflık. Yani çünkü bu şeffaf bir tavır. Durduracağız ama nasıl henüz bilmiyoruz da bir şeffaflık sayılabilir ama demokratik mi o ayrı bir konu değil. Ben şeyi de merak ediyorum. Amerika'da durduruyor. Zaten Amerika e, çeşitli bakanlıklar yasakladı. Bakmayacaksınız Wikileaksitesi'ne. Evet, Sonra evet. yeni bir karar daha çıktı. Onu da hatırlamıyorum şimdi. Bu arada e, bir başka e, bulgu daha geldi. Onu da biliyor musunuz? Bu Meksika Körfezi'nde BP'nin yol açtığı korkunç patlama var ya. Hı hı. Mahvetti belki yüzyıllar boyunca devam edecek. Ne olacağını gibi, bile tam öğrenemediğimiz bir şey. Aynı şey Azerbaycan'da da olmuş. Öyle mi? Ama oradan bilgi sızmamış. Sızmamış. İşte şeffaf olma haliyle ilgili başka bir örnek herhalde yine. Yani korkunç şeyler olmuş Azerbaycan'da da. Bir sızma değil bu. Yani korkunç bir patlama ve yıkım olmuş ama bunları bilmiyor. ancak o kilit sayesinde öğreniyoruz. İşte bütün örtbas etmeler, darbeler, insansız hava araçları, İspanya'da savcıların mesela işkence suçlamalarını, araştırmalarını engellemesi, hı hı. böylece yani darbelerin, Honduras'taki darbenin destek olmasının örtbas edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bunlar açıkça, ee, ve mesela Guantanamo'daki korkunç yapılan e, işkence ve kötü muameleye tamamen eşdeğerde olan şeylerin açıklanmasını engelliyorlar. Ve Pentagon'un e, çok önemli bir gazetesi var biliyor musunuz? Stars and Stripes. Evet tabii. Sık sık tabii. alıyoruz ondan yani bilgiyle. okuduğumuz önemli tuvalet dergilerinden biri ama şey de var içinden önemli bilgileri Tabii de öğrenme evet. imkanım vardı. Şimdi artık öğrenemeyeceksin tuvalete de sokmasan iyi olur. Niye? Çünkü yasaklamış Pentagon. Dergi Dergiyi... mi yasaklamış? Hayır, bu WikiLeaks asla kullanmayacak. Ha. Bu dergide kullanılmayacak diye. Yani bu gazeteciler girmeyecekler WikiLeaks e diye. Nasıl kapatacaklar WikiLeaks? Binlerce sitede ayna diye yayınlanıyor. Ya, WikiLeaks'i kapatamama üzerinden herhalde işte ilk yayına verenler falan işte öyle bir şeyler bulacaklar bir şekilde e, kontrol altına almaları gereken bir durum onlar açısından bu. Vahşi Peki günün bir haftanın ilk sorusunu soruyorum bu durumda. Buyurun bakalım. WikiLeaks bir terör örgütü ise. E, bir tabi ve Julian Assange de bir teröristse yüksek teknoloji kullanan bir teröristse. Ki öyle evet terörize olanlar kim? Ha. Ee, devlet erkanı. Bence öyle evet. Ama Daha. bu tabii terör dediğim şey tam oturmuyor. Oturmuyor. Ben de onun için Volkan'a da sordum. İyi bir cevap alamadım bu sabah. Formda değilsiniz yani. Ya vallahi terör denilemez. En azından bu konuda galiba hem fikriz Volkan'la. Ama ne denilebilir? şey ee, Yani Amerikan şey Amerikan ve dünya halkı terörize olmuş sayılmaz bundan. Yok canım niye terörizi olsun ki Yani kimsenin sokaklarda çığlık atarak Koşturduğunu görmedim ya daha fazla insan. Amanın geliyorlar falan Veya şimdi bitti bitti falan Böyle bir şey yok Peki ama şey gördüm Buna karşılık mesela Joe Lieberman senatör Dianne Feinstein Sarah Palin Oliver North çıktı Kontra skandalinin kahramanı <gülüyor> Bu adam bunlar terörizm Terörizm diyor Rick Santorum, Peter King, Newt Gingrich... ...gazeteci arkadaşlarımız... ...dostlarımız... Yani ...tanımasak bile onlar bizim meslektaşımız... ...hepsi öldürmeli bu adamı... Terör, ...terördür... ...özel aydutlarla... E, ...birdir... ...1917... ...casuslukla yargılanmalıdır... Finan diyorlar... ...hatta birisi de... ...hasım savaşçı... ...dedi... ...peki ne olacak ne olacak terörist kim yani benim gördüğüm kadarıyla ben şeyi çıkarttım mesela e, Guardian gazetesi yayınlıyor bunların hepsini her gün ona da verdiği için tabi Ukileaks'ten geldiği için hani şimdi internet sitelerinde gazetelerin hep şey var ya en çok okunan en çok tıklanan on haber hı hı. baktım mesela dün dün elimdeydi en çok tıklanan 10 haberden 8'i şey üzerine, Wikileaks üzerine. Onu okuyor, terörize olmamış insanlar. Ya vallahi pek terörize edebilecek bir şey de değil. En nihayet evet bir sürü tartışma yaratabilir, sistemin içindeki bir sürü kişi içinde epey sıkıntılı bir hal de öğretebilir bu ama terörize etmek bir başka hikaye değil mi? en yani sonuç olarak. Evet tamamen öyle ve demokrasinin bizim anladığımız kadar Jefferson da Amerika'nın Thomas Jefferson Amerika'nın demokrasisini kuran hı hı. adamlardan biri işte ulu önderleri onların babalarından babalarından onun sözü şey demokrasinin geçer akçesi geçerli parası enformasyondur diyor WikiLeaks'te enformasyon veriyor bilgi haber aktarımı yapıyor ve e, yani. E, başka şartlar altında bu kadar bilgiye pek ulaşamayacaktık diye yani bir aslında önemli bir devrimci bir dönüşüm olduğunu söylüyor John Berger. Birleşmiş Milletler ve Britanya'nın en baba ödüllerini kazanan gazetecilerin en saygın gazeteci ve belgesel sinemacı diyor ki asıl büyük değeri şuydu insanlara asıl ...öğrenmeleri, bilmeleri gereken şeylere bir görme fırsatı pencere veren bu şeye sahip çıkıyorlar şimdi diyor. Bayağı nereye gider bilmiyorum ama bir isyan başladı diyor. Bütün bu ıı, şeyleri yemiyor. Özellikle genç kuşak, yeni nesil yemiyor ve arka çıkıyorlar diyor. Hatta mesela Columbia Üniversitesi'nde ıı, graduate okullarından biri SIPA... CIPA diye yazılan bir kuruluş yani departman öğrencilere Facebook'a filan da koymayın UKlex'ten gördüğünüz şeyleri Hı -hı. demiş. Akademiyada devreye girmiş. Sonra o kadar büyük bir tepki olmuş ki hemen geri almış. Kusura bakmayın biz yanlış söyledik filan demişler. Amerikan Dışişleri bakanlığı zannetmişler Kolombiya Üniversitesi'nde anlaşılan. Ama ara ara oluyor galiba. Dünyanın her tarafında çeşitli üniversitelerde bir birilerinin bir aklımı tutuluyor, bir heyecana mı geliyor, bir kalp çarpıntısı mı nedir? Princeton'da da Edward Said'e taş Hı -hı. attı diye e, onu okuldan atmaya kalkmışlardı da. Ya epeyce hani olan bir şey bu sadece ne Amerika'ya özgü ne <gülüyor> başka bir yere. Hani yine... E, Hatırladığım bence en çarpıcı örneklerden 200 bin şehit daha veririz bizim öğrencileri yollarız canım diyen İstanbul Üniversitesi rektörü bile gördük. Yok canım olmamıştır böyle bir şey ya. söylememiştir. Tam öyle demedi ama bunu dedi. <gülüyor> Valla teröristin kim olduğunu bilmiyorum ama sadece haberlere bakacak olursak Hugelix'in bahsettiği belgelerin çok berbat şekilleri her an karşımızda. Mesela bakalım bugünün haberlerine bakalım. İntihar bombacıları Afgan askeri üstlerine iki şehirde basmış durumdalar. Korkunç bir hı hı. şey olmuş 13 ölü var en az değil mi? Bir kere o onunla başlayabiliriz bu korkunç ölümcül şiddet ve patlamalar dolu olayların anlatımına geçebiliriz. İkincisi başka bir şey daha var. Bu e, Taliban bunu tamamen çok yaşa. Taliban. Teşekkürler bunu üstlenmişti oradan doğruya ve bayağı Amerika doğrudan doğruya güvenlik kuvvetlerinin üzerine. Evet, evet. Saldırmış. Beşte yani 13 Afgan askeri var. 5'te saldıranlar arasında var. Yani 18 kişi şu anda ölmüş durumda. E, saldırıların sorumlusu da Devlet Başkanı Hamid Karzai'dir. Suçlu odur." demişler. Afgan halkının orduya katılmasını engellemek oldu belirtiliyor diyor BBC'nin haberi. Öbür yandan Gazze'ye, Gazze, Gazze şehrine bir saldırı var. Saldırı var. 5 e, Filistinli militan öldü. Militan oldukları e, Filistinli kaynaklarca da doğrulandı. Öyle mi? Ee, ya zaten hani haberin ilginç canlılarından biri o Anadolu ajansının haberi diyor ki İsrail ordusunca yapılan açıklamada İsrail topraklarına roket saldırısına hazırlanan bir grubun hedef alındığı belirtildi. Filistin hastane kaynakları da ölenlerin militan olduğunu bildirdi. Genellikle çünkü bu bildirilmemesine rağmen e, militan diye geçiyorlar. Bildirince özel haberin içinde yer almış. Evet. Filistinli kaynaklar. Ölen, İslami, evet. Ve halkın direniş komitesiymiş galiba. Bu da böyle. Bir şey değiştirmiyor. Hala yargısız infazla karşı karşıyayız ee, ve hala da e, mevzunun bütüne dair nereye tekabül ediyor ki bu roketler? Orasını söylemek çok kolay değil. Birleşmiş Milletler Kore Yarımadası'nı tartışıyor diye de bir haber var. Gayet gerilimli yüksek bir şey var. Güvenlik konseyinden anlaşma çıkmadı ve güvenlik konseyinde zaten daimi üyeler arasında da 5 daimi üye arasında da anlaşmaz daha neden olabilir deniyor. Tatbikatı ertelesin diyorlar ortak tatbikatı Çin ve Rusya Güney Kore'den halbuki bu çok tartışmalı bir bölgede yapılacakmış bu da böyle yüksek bir gerilim acil durum toplantısı var Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yani. Bayağı Çin ve Rusya Güney Kore'de <gülüyor> Güney Kore'nin yapacağı tatbikatın ertelenmesini istiyor ABD'de artık burada çok gerginlik var bizim hazır olmamız lazım savaşa. O yüzden tatbikat olacak diyor. Böyle bir hal. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Fildişi sahilinden Asker, barış gücü askerlerini çekme talebini reddetmiş. Orada da çok acayip bir şey oldu. Loren Gabgo daha önce bütün yabancılar çıksın dedi. Ben kazandım seçimi diyor ama kazanmadığı da biliniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre. Çıkmayacağız demiş Birleşmiş Milletler. Bu da eğlenceli aslında. Tatbikatı da ertelemeyeceğiz demiş Güney Kore. Çıkmayacağız diyor Birleşmiş Milletler'de. Ne güzel. Bence de güzel. Belarus'ta da. Beyaz Rusya mı diyeceğiz Belarus mı? İkisi de söylenebilir herhalde. Seçim yapılmış. Ama gene ben Alexander Lukashenko ben kazandım demiş. Fakat muhalefette ...hileli olduğunu söylüyorlar seçimin söylüyor muhalefet. Hı hı. Lukashenko çok uzun zamandan beri e, başkan yani kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama 14-16 yıl filandır 79.7 aldım oyların demiş öyle değil diyor muhalefet... sonra binlerce kişi yani Gösteri yapınca kitleler halinde tutuklanmışlar. 10.000 bin protestocu BBC'nin haberine göre Minsk'te, başkent Minsk'te sahte seçim demişler. Özgürlük diye bağırmışlar. Kahrolsun Lukashenko demişler. Kahrolsun Gulag. Yani o kampları hatırlatıyor. Sovyet dönemindeki kampları. Muhalefet liderlerinin en önemlisi olan yani adayı muhalefet. Başkan adayı Vladimir Neklaev'de polis e, onların basınca coplarla yaralanmış ve bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırılmış. Biraz tatsız olmuş galiba burada da. Lukashenko katılmamış ama tartışmalara. Meksika'da da bir petrol boru hattında Puebla, Puebla eyaletinde en az 28 kişinin öldüğü ve pek çoğunun da yaralandığı bir patlama olmuş Meksika'da. Bunlar bugünün haberleri hiçbirinin WikiLeaksle ilgili olduğunu zannetmiyorum ben bütün bu patlama. Ortamda bir terörize hava var ama evet, bu kaynakla kesinlikle... ilgili tartışılabilir galiba. Evet son söyleyeceğim şey de iki tane şeyim var. Bir tanesi katliyen yani hemen itiraz etmemeni rica ediyorum. Deneyeceğim. Bu beraber küresel ısınma ve iklim değişikliği kanser yapıyor. Olabilir. Birleşmiş Milletler çevre programının raporu gelecek ay yayınlanacakmış ve yani yıllar yıllı çok uzun zamanda on yıllardan beri birikmiş olan buzların içindeki bu pop diye kısaltılan şey var ya persistent organic pollutant dedikleri hı hı kirletiği organik kalıcı organik kirleticiler kok Türkçesi onun onlar birikiyor buzların içinde kuzey kutbunda ve güney kutbunda insanların bulunduğu yerlerde sonra buzullar eriyince küresel ısınma yüzünden açığa çıkıyorlar çok ağır bir ııı ee ortaya çıkıyormuş. Biri bu. Ayrıca aşırı iklim olaylarından da uçunca böyle binalar yıkılınca onlarda da mesela Pakistan'daki büyük sellerde de depo edilen Hı -hı. bu kirleticiler de açığa çıkıp sulara karışmış. Bu da ikinci sebepmiş. Ayrıca malaria vesairenin yaygınlığı diyor. ama kansere bunu hiç duymamıştım ben. Tamam. Bu da bunun da dolaylı uygun. bir yöntem evet, tabii. Yani dolaylı bir yöntem. Hani bir deprem de kansere yol açıyor bu durumda falan filan diye devam etmek mümkün. Evet ama en büyük etki buzulların erimesiyle ilgili. Ama her şeyi görüşebiliriz. Doğayla da bu pazarlığa tabi. Erime deriz. Tabi Kısıtlarız değil mi? Tabi. Niye olmasın? En azından deneyebiliriz. Çünkü başka bir yöntem üzerine uzlaşmak galiba mümkün olm Olmuyor, olmadı. Evet. E, bu durumda deneyecek bir bu kalıyor. Geçen sene... Kopenhag'dan yayın yaptığımız sırada Danimarka polisinin biraz da yüreğimiz sızlayarak faşistçe yöntemler, bu demokraside olmayacak yöntemler olduğunu söylerken biraz da içim burkuluyordu doğrusu oradan Hı -hı. yayın yaparken. Kafeslere koyup buz, buz gibi havada yerlere yatırıp saatlerce bekletiyorlardı, sopalıyorlardı coplarla. Meğerse çıkmış işte ortaya. Ben haklıymışım. Neydi polis şefinin de açıklamaları çıktı ortaya Joblarınızdan kıvılcım çıksın istiyorum demiş. Şuradaki basım da orada duruyor madem orada duruyor onlara da hadlerini bildirin. Bakın sağda da birileri var onlara da dövün falan diye yönlendirildikleri telsizlerden çıktı. Evet. Ya telsiz, görüşmeleri aslında yayınlandı sızdı. E, telsiz Ama o kilit sızınca... değil bu. Yok değil başka sızdırmalar da oluyor hayatta hala. Gayet önemli aslında. Evet yani muazzam ses kayıtları emniyet yani polis şefi bayağı şey demiş yani şimşek çıksın demiş coplarınızdan parlasın ortalık demiş. Yani bas, basına da aktivistlere de pek saygısı olmadı ortaya çıkmış galiba. Ama emniyet genel müdürü Yohan Rayman söz konusu polis şefini eleştirmek yerine Do, normaldir bu demiş. Basını da aktivistleri de tartaklamak normaldir. Daya müdürden de destek gelmiş yani. Çok güzel olmuş. Bu da milliyetten bir haberdi hafta sonunda. Yalnız Danimarka polisine de baya tazminat cezası verildi bir, bir mahkeme tarafından adam başı da baya ciddi bir şey. 200 protestojcü. 500 sterlinle 1000 sterlin arasında para ödemek Hı -hı. zorunda kalıyorlar. İtiraz edeceklermiş, temiz edeceklermiş kararı ama olsun. Yani Danimarka'nın bildiğimiz sosyal demokrasiler, demokrasilerden farklı olduğunu söyleyince bir acaba bir yanlışlık da yapıyor muyum 68 ruhunun öfkesiyle mi hareket ediyorum gördüklerim karşısında diye düşünmemiş değildim doğrusu ama tarih beni haklı çıkardı. Madem düşündünüz o zaman onu da söyleseydiniz... ...diyesi geliyor insana. Işte. Evet. <gülüyor> Korkuyordum. Otosansür yapmışım. Oluyor. Hepimizin başına gelen şeylerden biri değil mi? İnsanlık dışı muamele nedeniyle... 5000 bin ila dokuz bin kron tazminat ödemesi... ...Kopenhag şehir mahkemesinden böyle de bir karar çıktı. Peki... Şimdilik burada e, duralım sonra devam edeceğiz. Açık Gazte. Açık Radyo 94.9 Açık Gazte devam ediyor. Saat 8.40 hatta 42. Ve hafta sonundan gelen açıklamalara da bakalım. Cuma günleri genellikle epey bir süreden beri Askeri darbe ve muhtıra için tercih edilen bir gün olduğu anlaşılıyor. Borsaların da kapanmasını bekliyorlar nedir? Ee, ama o zaman da yoktu 27 Mayıs 1960'ta. E yapacaksan hangi gün yapardın? Mübarek ya. Cuma'da. Ya ben hani mübarek olmasına rağmen daha gevşek, toplumsal yapının daha başka şeylere odaklı, hafta sonu geliyor falan. Daha sağlıklı değil mi bir sistemi hani resetlemek için kesinlikle gene öyle oldu ve Cuma günü 17 Aralık 2010'da da Genel Kurma internet sitesinde basın açıklaması yapıldı. Efendim Genel Kurmayın e, kaç ne oluydu şimdi söyleyemeyeceğim bildirisini sizlerle yarım yamalak paylaşıyoruz. E, şöyle başlıyor 5 madde. BA 0310. Evet ama şey vardı. Bak şimdi <gülüyor> bir adet onun adı da var. B-A-03 kesme e, 10. Basın açıklaması 03 hmm. diye geçiyor. E, bize yapılmış basın açıklaması bu. Yani sivil halkımıza önemli arz olunur demiyor ama. E, Kamuoyuna yani, saygıyla arz olunur. O biz oluyoruz herhalde. Beş maddelik bir şey. Birinci maddesinde e, Atatürk'ün Türk ulusuna armağan ettiği en büyük eseri falan filan diye Türkiye Cumhuriyeti... E, diyor ki e, üniter devlet ve ulus devlet olgusunun yer aldığı bir yapıdır falan. E, üçüncü maddesi der ki Türkiye anayasanın Türkiye devleti ülkesiyle milletiyle bölünmez bütündür. Dili Türkçedir değiştirilemeyecek hükümdür diyor. Üç dil kültür ülkü birliği millet olmanın işte vazgeçilmezidir. Dil birliğinin olmaması durumunda bunun sonuçları neler olacağı tarihteki birçok acı örneklerle gözler öndedir diyor. Ben onu düşündüm bulamadım neden bahsettiğini. E ama bir dil birliği olmaması sorun olur diyor. Bu durumda bir sorunumuz var çünkü bir dil birliği yok. Yani hani aslında cumhuriyetin başından beri yok. Paniye gerek yok. Yeni birileri gelmedi ama E peki İngiltere'de, Fransa'da e, Almanya'da birçok yerde dil birliği yok. İtalya'da İşte ben o, İsviçre'de, acı örnekle. 3 dil, en az 3 dil var. Ha bir de Romanşça yıka 4. Yani her yerde birden fazla dil olduğu Ve gibi Belçika'da Hadi Belçika bölünüyor zaten. Şimdi o genel kurmaya örnek olmaz. Ama yani bildiğim bütün Avrupa ülkelerinde çok dillilik hakim. Bu ayrıca coğrafi bir durum zaten hani doğal olarak çok fazla grubun bir arada yaşadığı İspanya. bölgeler. Her taraf her taraf hiç hiç fark etmez ama tarihte birçok acı örnekle gözler öndedir diyor genel kurmay. Hangi örnekler bilmiyoruz. Neyse. Diyor ki sonra geliyor asıl baklanın çıktığı yerlere. E, dilimiz üzerinden kamuoyu gündeminde bir takım tartışmalar olmakta e, kökten değiştirecek bir noktaya doğru da hıza götürülmeye çalışıldığını endişeyle izliyoruz diyor. Neyi ve Neyi kökten değiştirecek? Cumhuriyetin, Cumhuriyetin temel kuruluş felsefesini. Evet. Böyle bir, ilginç. Ya aslında tek tek baktığında bu cümlelerin hepsinin anlamını biliyoruz ama bu anlamı nedir diye hani bir başka gözle bakmaya kalktığında çok anlamsız bir yerlere tekabül ediyor. Neyse 5- ve son maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri devletin Anayasamızda yer alan Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü Ülkenin bölünmezliğini Cumhuriyeti ve demokrasiyi Koruma görevi kapsamında Bu görevin kapsamı genişlemiş mi ya Yo, İyice abi, belli genişlemiş. Tam tersine daralmış Koruma ve kollama vardı Kollama gitmiş Tamam ama milletin bağımsızlığı, evet, bütünlüğü, kendin bölünmezliği, evet. cumhuriyeti, demokrasiyi her bir şeyi bir açıdan genişlemiş, bir açıdan daralmış. Evet koruyup kollamıyorlar artık, sadece kor koruyorlar. Ama velakin koruyacakları alan genişlemiş. Ee, ne zaman konuştuk biz bu genel kurmayla bu konuyu? Buraları da korur musun? Tabi ay ayıp ediyorsun falan. Tartışmalar, bir takım tartışmalar ülkeyi. Kökten değiştirecek bir noktaya hızla yani tartışmaların da hızla endişe verici bir noktaya sürüklemesi de ayrı bir şey tartışma yani sürekli ben tartışmadan kelimesini yanayım ben endişelenmemekten yanayım yani bu kadar endişeni sağlıklı olmadığını düşünüyorum daha doğrusu ne var bu kadar endişelenecek niye üzüyorsunuz kendinizi hem sakinleştirici pek çok pek çok pek çok ilaç bulundu yapıldı bunları kullanmak mümkün panik ataklara gerek yok Derken atak gelmiş, ulus devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında her zaman taraf olmuş ve olmaya devam edecektir diyor. Bu taraf olmak dediğimiz şey darbe oluyor mesela pek çok kez. E, pek evet. çok kez balans ayarı olabiliyor. Bu seferki ne bilmiyoruz ama bu seferki galiba zaten e, genelkurmaydan çıkmasıyla birlikte baya bir tantana yarattı. Bence bunda ilgili. Al Partisi kurultayında yalnız bu tartışıldı değil mi mesela? Öyle mi? Cumhuriyet ben o kısmı atar. kaçırmışım ya. Ben de. Tahmin Büyük yürü. ihtimal herkes bu kısmı kaçırdı. <gülüyor> Yok öyle bir şey çünkü. Lafı bile geçmedi bunun. Ee, bununla ilgili benim bilebildiğim kadarıyla iki tane e, eylem yapıldı. Bir internet üzerinden genç sivillerin yaptığı bir eylem oldu. Bu metni aynen Kürtçe'ye çevirip çok dilli e, yaşama genel kurmayla başlıyoruz dediler ve genel kurmaya postalamaya başladılar Kürtçesini metnin. Genç siviller böyle bir eylem yaptı. E, cumartesi günü de Darwera karşı 70 milyon adım koalisyonu e, bir basın açıklaması ve ardından de yürüyüş gerçekleştirdi. On e, bir yandan hani biz de genel kurmayı uyarıyoruz diye de bir bildiri. E, evet, mekni, ha tabii tabii son açıldı. olarak bu bugünün e, haberi diyeceğim haber. Yani şöyle diyor kısa bir açıklama var. Ülkemizde askeri darbe ve muhtıra için 27 Mayıs'tan beri tercih edilen Cuma günü 17 Aralık 2010 Genelkurmay internet sitesinde basın açıklaması adı altında yine emredici görüşlere rastlanmıştır. Yerel yönetimlerin Kürtçe'yi resmi dilin yanı sıra ikinci bir dil olarak kullanma tartışmaları siyaset düzleminde sürmektedir. Bu tarihini şaşırmış anakronik Askeri müdahale, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini gasp için talihsiz bir çaba, umutsuz bir meydan okuma girişiminden ibarettir. Türkiye 28 Şubat ve 27 Nisan gibi askeri disiplinsizlikleri ve suçları çoktan tarihe gömmüştür, diyor Metin. Dahası, demirbaşında silah bulunan kimi devlet memurları tarafından tehdit edici bir üslupla yayınlanan ve son paragrafında, Böyle yapmaya devam da edeceğini ilan eden bu müdahale askeri ceza kanununun 148. maddesine C fıkrası ve E fıkrasına göre bir aydan 5 yıla kadar hapis gerektiren bir suçtur. Bu suçun duyurusu cumhuriyet savcılığına yapılmış bulunmaktadır. Yani bir ayla 5 yıl arasında değişen bir hapis cezası gerektiriyor. ''Siyaset, dil veya edebiyatla uğraşmak genel kurmayın üzerine vazife değildir. Bu devlet kurumunun tek vazifesi, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin talimatları doğrultusunda ülkemizi yurt dışına karşı savunmaktan ibarettir.'' diyor. Ve ilk imzacılar olarak Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Aydın Engin, Baskın Oran, Cengiz Aktar, Cengiz Algan... Gencay Gürsoy ve Ümit Kardeşi görüyoruz. Biz de genel kurmayı uyarıyoruz diye bir metin. kurmayı suç duyurusu nokta.org sitesinde imzaya açılmış. Evet bu yani hakikaten baya endişe veren bir şey ama yani endişe nereden kaynaklanıyor? İki, çok dilliliğin bir yere götürmesinden mi yoksa böylesine bir müdahaleden mi daha fazla endişe duyuyorsunuz der, diye sorarsanız benim şeyim belli. Cevabım. Yani benim endişem genel kurmayın. Bence endişelenecek bir şey yok. yok. Ee, onlar da ayıp ettiklerinin üstüne üstlük yaptıklarının yasa dışı olduğunu bildiğinden e, bu konuda daha fazla uzatmayacaklar herhalde. Ama tabii bu tatsız çünkü koşan erinde maşallah hiç geri kalmayıp e, her şeyle ilgili bir açıklama yapacak potansiyeli olduğunu böylece öğrenmiş olduk. E, yani bunları durdurmanın yolunda olduğu çok açık herhalde. Aslında yine hükümete görev düşüyor. Çünkü aha generalleri aldılar inanamıyorum falan diye Türkiye manşet yapılan bir ülke. Aha falan diye çünkü hükümetin görevi ve yetkisi olduğu halde general falan almak görevden namümkün. Herhalde soruşturma görevden alma gibi işler tam burada şu anda yapılırsa bir daha böyle garip garip açıklamalarda okumak duymak zorunda kalmayız. Evet işin, ilginç, düşüyor yani iş. evet, işin ilginç tarafı Cumhurbaşkanı Gül de vatandaşlarımızın konuştuğu diller bizim dillerimizdir. Ya bu bizim de. her şey bizim durumu anlaşamıyoruz bu konuda yani en nihayetinde bir koca entite varlık gelip bütün varlıklara bizim <gülüyor> diyor. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Tabii ki bizim ama o bizimden kastı aynı bizim mi? Orada uzlaşmak lazım. Evet. Yani şöyle demiş Cumhurbaşkanı, "Devletin resmi dili Türkçedir ama Türkiye'de konuşulan başka diller de var." diye. Bu da çok önemli bir tespit sayılmaz doğrusu. Vatandaşlarımızın konuştuğu diller bizim kültür mirasımızdır. Anayasa da bunu korumayı emrediyor." diye bir yatıştırıcı açıklama yapmasının hemen ardından Genelkurmay yok öyle şey demiş. Cumhuriyet'in temel felsefesini, kuruluş felsefesini kökten değiştirecek bir noktaya gitmektedir. Endişeliyiz demişti. Ama suç duyurusu da yapıldı. Taraf bunu da e, endişeli işgüzar başlığıyla e, vermişti. Bir gönderme yaparak. Yani endişeye gerek yok. Sakin olalım. Her şey yolunda. Eğer Maraş'tan bahsetmiyorsak tabii. Bu evet. arada Maraş'ta da e, gerçekten... Bir karış açık ağızda seyredilebilecek e, faşist saldırılar gerçekleşti. E, evet. 78'de gerçekleşenlerden bahsetmiyoruz. E, 2010'da e, sa yapılan saldırılar var. Ve üstüne üstlük yine e, aynı isimlerinde bu işlerin içinde olduğuna dair daha da garip, e, korkunç durumlardan bahsetmek mümkün. Aleviler Maraş alması yapmak üzere Maraş'ta toplandılar dün. E, faşistler de Maraş anması yapmak üzere Maraş'ta toplandılar dün baya böyle oldu yani durum e, Alevilerin e, gösterisine ya da anmasına saldırmaya kalktı faşistler ülkücü e, işaretleri bozkurt işaretleri yaparak ve e, işte polisle çatışma çıktı falan filan Ökke Şen Dinler ki, Şen Diller Şen Diller mi Şen, şen Diller Diller evet Ökkeş Şendiller e, ki kendisi Maraş katliamının sorumlularından sayılır. E, i̇rtibat bürosu varmış kendisinin. E, doğrudan meydana bakan balkondan faşistleri izledi. Bozkırt Falar. işaretleriyle yürüyenleri balkondan izledi. 32 yıl sonra balkonda manşetiyle vermiş ve bir okla da kendisini göstermiş durumda. Radikal Gazetesi birinci sayfasında. Yani 78'deki katliamda yakınlarını yitirenler anma töreni için ilk kez Kahramanmaraş sokaklarındaydı. Ancak bir grupta burası Maraş buradan çıkış yok sloganıyla ailelerin üzerine yürü yürüdü. Katliamın bir numaralı sanığı şendiller balkonundan izlediği eylem için büyütmeyin yumurta atma gibi bir şey demiş. Hmm. Demokratik eylemdir hikayeleri yine. He? evet kurt işaretleriyle yürüyorlar. Bu arada Maraş olaylarını neydi belki hatırlamayanlar vardır. 111 kişi öldürülmüştü. Sadece Alevi oldukları için insanlar kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, sokak ortası öldürülmüşlerdi. Evet açık kitapta da 15. yıl için çıkardığımız açık kitapta da bir madde olarak var ve bilgiler veriliyor Maraş olaylarında kaç kişinin yani yüzlerce ev olduğunu, yakıldı evet. binlerce dükkan falan filan diyebiliriz ama e, temelde cana kasteden faşist bir saldırıydı ve, ve hemen büyük, darbe öncesi büyük bir provokasyon olduğunun da epey iç, yani ipucu var. İşte onları bulup bir madde halinde kitaba da koymaya çalıştık. Kitap satılıyor. Evet böyle bir durum vardı kapılara çarpılar falan filan konulmuştu o kadar o kadar sistemik neyse bu faşist saldırıyla ilgili anma yapabilmek memlekette mümkün olmuyor ölenlerin yakınları açısından böyle çünkü, de garip bir şey çünkü faşistlerin de demokratik yumurta gibi hakları var öyle demiş şen şendiller her neyse <gülüyor> evet yani çok ağır bir durum olduğu da orada Gene aşikar, böyle bir gerginlik tırmandı. Ben olay çıkar diye endişe taşıyordum ama çıkmadı. Bu iyi bir mesaj oldu. Her yerde yumurta atma eylemi gibi bir şey bu demiş. Ee, yani diyecek çok fazla bir şey yok gerçekten. Ee, en nihayetinde herhalde söylenebilecek olan birincisi e, polisin faşistleri durdurmuş oldu. Bu iyi haber. Çünkü bazen tam aksine başka türlü şeyler olduğunda çok defa gördük. Evet göstericileri biber gazıyla durdurmuş. 111 kişi ölmüştü. Evet. Ama ee, buradan çıkış yok diyorlar anamazsınız yani. Yok çok... anamazsınız aynen öyle anmayacaksınız biz öldürürüz o kadar. Bu arada MHP'den... ev ve 70 iş yerini de tahrip edildiğini de hatırlatalım evet. MHP'den açıklama var. MHP bu kişilerin MHP'li olmadığını... Açıkladı. E, olaylar sırasında MHP il yönetimi gelip insanlara dağılın falan demiş. İnsanlar dediğim ırkçı kalabalık. E, onlar da dağılmamışlar ardından bunlar MHP ile alakalı insanlar değil, bizim e, işaretlerimizi yapıyorlar ama bizimle ilişkileri yok falan gibi açıklamalar yapmış. Bu kimin ırkçı, kimin faşisti belli değil yani. Bir de böyle evet, bir açıklama Benim böyle bir açıklama yapmış olmasında pozitif karşılık. Evet. Bak. Yani ben böyle bir şeyin düşün. ne olduğuna dair anladığım kadarıyla onlar da farkına varmışlar 78'de yaptıkları işin. Bu arada bir de şey var 19 Aralık katliamının faillerinden hesap sorulsun diye Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği'nden bir bildiri var. Ve Cafer Solgun Yüzleşme Derneği Başkanı 18 Aralık 2010 tarihli imzalı belgesinde 19 Aralık katliamının faillerinden hesap sorulması e, isteniyor. Yani hayata dönüş operasyonu. Yani saldırıya maruz kalan tutuklu ve hükümlüler hakkında dava açıldığını da belirtiyor. Ve 19, 10. yıl dönümünde 19 Aralık katliamının as asli faillerinden hesap sorulmasını istiyoruz demişler. Demokrasi, hukuk, adalet kavramlarına sahiplenmek yetmez, önemli olan içtenlikle gereklerini yerine getirmektir diye bitiyor ondan bir önceki cümlede de medyanın da Ahmet Kaya'nın linç edilmesi örneğinde yaşandığı şekilde bu olayda da oynadığı uğursuz rolle yüzleşmesi gerekmektedir diyor. Haklı olabilir. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de hayata dönüş denen bu korkunç isimle, hakikaten tekrarlamaktan da hicap duyduğumuz isimle anılan olayda katliamda ilk mahkumiyet kararı da gelmiş Ahim'den. Bu Hı. da önemli aslında. Önemli çünkü e, gayet net e, bir mahkumiyet gelmiş. Öncelikle herhalde onu söylemek lazım. E, Ahim bile işin içinden çıkmakta zorlanmış bu nasıl oldu diye. Ee, avukatın söylediği şeyler bunlar aslında e, güçlü sevimlinin ahim kişi ölmediği halde sen ölmemişsin çünkü davayı açan kişi olaylar sırasında yer alan e, mahkumlardan biri tutuklulardan biri e, ve olay olayların ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açıyor davanın e, avukatça mu şu e, sen ölmemişsin ama dört duvar arasındayken öldürülmek istenmişsin hayatının sorumluluğu devlete ait. Sen ölmediğin halde öldürülmeye teşebbüs edildiğine inanıyorum. Kararı vermiş oluyor mahkeme diyor avukat. Şimdiye kadar böyle bir karar görmedim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok açık şekilde Bayrampaşa'yı ve 19 Aralık mahkum ediyor. Hayatta kalanlar açısından yüzlerce dava karar sayesinde lehte sonuçlanacak. Evet, bu da çok demiş. önemli çünkü bir emsal oluşturacağını evet. söylüyor. Zaten e, Türkiye Rusya dışında e, en çok dava e, hakkında dava açılan ülke e, Hı -hı. Artma İnsan aktarı aktarı Mahkemesi de. önünde Bu şimdi belki de Sonuçta çok sayıda Dava daha ilave edileceği anlamına gelir. Gerçi Rusya'yı aşmak Kolay değil herhalde çok Korkunç bir Orada demokrasiden eser yok Ama insan haklara Saygıda ama yani Türkiye'nin de giderek Azalacağına artmasına yol açacaktır Diye düşünebiliriz İsmail Altun davayı açan kişi e, Bayrampaşa e, cezaevinde bulunuyor olaylar sırasında e, karnından ve sol dizinden 3 kuruşun almış e, midesinde delikler açılmış pankreas parçalanmış ve ardından da uzun bir e, hukuki ve tıbbi süreç geçirmek zorunda kalmış gayet gayet e, önemli kararlardan biri. Daha Türkiye'de 10 sene sonra soruşturma tamamlanıp dava açılabildi. Dava da sanki kendi kendine bir grup asker girip operasyon düzenlemiş gibi erlere açıldı. Sabırsızlık etme, endişelenme. Yok yok bir endişem yok. Benim adım endişelenen bir genel kurmay var ben rahatım. Ayrıca da sabrın sonu selamettir. Bak Irak'ta da Nuri Malik'i yakında yeni hükümeti açıklayacakmış. Vallahi. Evet, dök, Kaç ay oldu Onayı geçti öyle mi? 9-10'a yaklaşıyor. <gülüyor> yine 9 çuval 10 çuval işlemez. Ama be, bekleyin bu günün iyi haberiyle kapatalım diyorum bekleyin yak, çok yakında açıklayacağım demiş. Ama bu sene olur mu yoksa 3 vakte kadar mı olur onu bilemem abi beni zorlama bu, bu kadar iyi haber BBC. Ortadoğu. Ya iyi de kal, kalalım istiyordum ama e, bir yandan bu haberi de vermezsek olmaz. E, Nabi da e, TKP'li bir grup saldırmış. Bodrum'da tuvalet kağıtları atıp Vatan Haini ve e, Devrimci Hareketi satmış olmakla falan e, itham etmişler. Yazdıkları ve konuştukları dolayısıyla mı? E, başka ne yapıyor ki? Yani evet bundan dolayı hareketi satmak ve ve ve uzun bir Ay, e, vatana şey. Var. ihanet nasıl oluyor? O kolay oluyor ya hain diyorsun hain hain hain bir sürü hain var ortalıkta işte bir tane daha niye olmasın hmm. ee, Tabii bu vatan haini olmakla falan neyse bu vatan dediğin ne ola ki diye sorulabilir bir sürü şey sorulabilir ama sormayalım. Geçmiş olsun diyelim herhalde Nabi Hacı'ya da evet. devam edelim programı. Evet bence bir ara verelim. Şimdi, Al Partisi'nin kongresi, kongresi üzerine konuşmadık ama onu mahsus konuşmadık. Çünkü Ankara muhabirimiz Ali Bilge oradaydı bizim için takip etti. Kongreyi cumartesi günü yapılıp biten şimdi onu konuşacağız. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Aviv, günaydın. günaydın Volkan. Evet tabii konumuz belli. Cumartesi günü yapılan olağanüstü Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi. Ve siz oradaydınız. Parlamento muhabirimiz gibi çalışarak bu evet. durumu parlamento değil sadece Ankara. Şeyimiz, temsilcimiz olarak değil? Her, her şeyi olabilirsiniz evet. bütün şeyleri koyabilirsiniz valla e, e, yani e, biraz önce de e, konuşurken söylüyordum e, yani, par, par, parti kongrelerini e, izlemek gazeteciliği açısından Ankara gazeteciliği açısından özellikle ve Türkiye'de genelde önemlidir e, izlenmesi, deneyim sahibi olmak açısından önemlidir ben de izlerim Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, gelişmeleri şöyle geriye doğru baktığımda e, i̇lk 1900 galiba ortaokul sıralarında Babamla gitmiştik CHP'nin, Ecevit'in 73 seçimleri Tan Doğan mitingi e, inanılmaz bir kalabalıktı e, Ve e, bir Cidden toplumsal e, Değişim e, Köşe başlarından biridir o Sonra o devam eden süreç Bu sefer 77'de lise Çağlarımızda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük e, Organizasyonlarına baktık Daha sonraki yıllar malum darbe ve sonraki kurulan partiler Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçen hafta da söyledim yani büyük beklentiler hazırlayan bir medya vardı bu Kılıçdaroğlu değişimini partinin rotasında çok önemli değişiklikler olabileceği imasında vehmeden kesimler var yani bu partinin tarihini bilen bu partiyi iyi yani gözler bu işe bu en azından ihtiyatla ya da böyle bir gözle bakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi kongresi tek maddelik parti meclisinin oluşturulmasına dönük bir şeydi. Olağanüstü kongreydi. Ve başkası organların seçimleri yoktu. Genel başkan seçimi yoktu. Tüzükle ilişkin, programla ilişkin şeyler yoktu. Ama tezgaha konulan bir şey var, yeni CHP falan bir şeyin yeni olması için geçmişteki söylemlerinin dışına çıkıp çıkmadığına bakılır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim kişisel olarak kanaatim, yani sola yakınlaşması ve sosyal demokrasiyle buluşması 1973 ile 80 le arasındaki süreçte kendini en fazla göstermiştir. Pek çok kişi CHP'ye de söyler, doğrudur. E, sosyal Demokrat izlerin varlıkların olduğu bir dönemdir ama aynı zamanda bir e, Türkiye'nin özellikle pahili meçullerinin en yoğun olduğu e, bir dönemin e, iktidar partisi ortağıdır. Aynı zamanda Sivas olaylarının iktidar partisi ortağıdır. E, dolayısıyla e, aynı zamanda e, iktisadi e, gelişmeler açısından da. İktidar Partisi ortağı olarak e, neoliberal e, gelişmelerin altında da imzası da vardır SEAPE'nin. Yani SEAPE'yi arada başka bir kesitte değerlendirmek mümkündür ama ona da çok yüksek şey vehmetmemek değer taşımamak gerekir. E, bir Kürt raporu vardır ortada. Bir takım adımlar var. Yine değişecektir, değişmeye adaydır. Ama e, bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman genleriyle, kuruluşuyla, süreciyle ise devlet ve CHP, devlet ve ordu, darbeler ve CHP ilişkilerinde aramak, bulmak ve değişimi de buradan e, adımlamak lazım. E, bu sürece baktığımızda 1995'lerden sonra, yani e, özellikle Susurluk ve 28 Şubat'tan sonra bu partinin tamamen e, vesayet rejiminin e, ile iç içe e, bir pozisyon izlediğini görüyoruz. Yani e, artarak e, rejimin, vesayet rejiminin e, jandarmalığını yaptığını görüyoruz. Ee, bu, birkaç e, örnek verebilir miyiz bununla ilgili olarak? Yani nasıl, e, nerede tezahür ediyor bu mesela? E, 28 Şubat sürecinde tezahür ediyor. Ardından gelen e, AKP hükümetlerinde en son Cumhurbaşkanlığı, 367, darbeler, ergenekon... Yani, e, Yakın, en yakın süreçteki Ergenekon'un avukatı olmak. Yani Ergenekon sanıkları hakkındaki iddiaları bir yana bırakıp onların yargılama sürecinden kaynaklanan e, mağduriyetlerini öne çıkarabilirsiniz. Ama bu iddiaların ortadan kaldığıma ve o sizin avukatlığınızı gerektirmez. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptıkları anayasa mahkemesini e, işlettikleri sürece bakmak bütünüyle bu 28 Şubat sonrası gelişmelere bakmak. Yani darbe benim istediğim darbe olursa evet ama muharizlerin e, yenilgisine yol açacak darbe evet bu rotayı izledicüğümü tekrar belirtisi. Evet burada mesela biz de biraz önce başka bir vesileyle konuşuyorduk. Yani bu özellikle şeyin Genelkurmay Başkanlığından yapılan son cuma günü yapılan evet. internet sitesindeki açıklamada bayağı emreden, müteahkim ve hatta muhtıra tarzında bir şey iki dil meselesi üzerinde yapılan ve bunun e, kongrede e, pek rastlanmadı değil mi herhangi bir Kesinlikle. üzerinde konuşulmadı değil mi yani Siz zaten bu konular yani, birincisi kılıçdaroğlu e, bu konularda daha doğrusu genelde temel Türkiye meseleleri yani Türkiye'nin e, işte temel mesele en temel meselesi Kürt sorunu. Bunu ağzına almıyor. E, leiklik, alevilik, e, işte dindarlar muhafazakarlarla de, din devlet toplum ilişkisi yüzeysel e, bir şey örtük bir şekilde geçiştiriliyor. Askerlerle ilişkiler yeni anayasa yapacağız deniliyor ama hani, anayasadaki vatandaşlık e, hususunun nasıl tanımlınacağı söylenmiyor. Yani e, bir gün evvel iki, iki şey benim dikkatimi için yani zaten herkesin de dikkatini çekti. Bir tanesi bu Giner Kurmay'ın Mutluluk niteliğindeki açıklamasına bir yanıt versen, bir sivilleşme duruşu göster. Ee, ama bunları beklemek tabii ben, bana kadarsa çok fazla iyimserlik e, oluyor. Ee, ama hani bu konularda adımak, mesela iktisadi konular, iki gün bir, bir gün önce genel açıklaması, iki gün önce de merkez bankasının aldığı kararlar var mesela. Önemli kararlar. Ee, Türkiye ekonomisine ilişkin sermaye e, hareketlerindeki akışkanlığı. ...değiştirmeye yönelik bir takım... ...bunla da ilgili değil. ...dolayısıyla içinde 41 madde sayıyor ...ama bunlar o kadar güzeysel... ...o kadar derinliksiz... ...ve her şeyin içinde bulunduğu... ...ortaya karışık bir menü... ...ve... ...seviyesiz bir... ...değişim söylemi... ...içerisinde... ...geçen bir takım... ...alt alta getirilmiş... ...toplamsız bir... ...sıralama... Dolayısıyla bu bir taraftan yani kongrenin içeriğinde çeşitli toplumsal kesimleri söz içinde barındırıyor. Disikten insanlar alınıyor. İşte Sezgin Tanrı kulu konuluyor. Yok efendim gençler deniliyor. İşte, yenileşme söylemi içerisinde çeşitli e, toplumsal kesimlerden e, insanlar alınmaya çalışıyor Ama bu insanlar e, Ne söyleyerek geldi ne etti Bu partinin bu alandaki söz, sözü ne Bunlar yok yani programa Tüzüye işleyişe ilişkin Bir değer taşımayan bir parti Bu seçimlere giderken Kılıçdaroğlu'nun e, milletvekili e, Dizaynında elini Kolaylaştıracak bir kongre Oluştu e, zaten Geliş istikametiyle baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 6 ay içerisinde Deniz Baykal e, yıkmanın bir yolu, işte bir kaset e, üretimiyle başlayan, daha sonra bu üretimi gerçekleştirip genel başkan yapan savun tasfiyesiyle devam eden, aslında yani doğru dürüst aklı başında hiç kimsenin içine silmeyecekleri bir siyasal sürecin, sözde siyasal sürecin yaşandığı, bir dönem etik hiçbir şeyi yok. Bir kasetle geliyorsun. Kaseti üreten kesime ihanet ediyorsun. yani Sonra baktığınızda herhalde en zor durumda olması gereken sağ yani kendi imal ettiği lideri tarafından tasfiye edilme sürecine giriyor. Şimdi tüm bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle değişme, e, rota değişikliği, kavuşak dönemeç falan böyle bunlarla e, yani onur konuğunuz e, Sabih Kanadoğlu onur konuğu ne demektir zaten Sabih Kanadoğlu'nun kendisinin On, de uzun süreden onursal beri onursal başkan. bir başkanlığı vardı şimdi bir de onursal Cumhuriyet ya, Halk Partisi kongre konukluğu işte, mu var şimdi böyle şey oluyor mesela Rahşan Ecevit onur konuğu, Sevinç İnene onur konuğu, Altan Öymen onur konuğu Partide genel başkan e, yapmış kişiler ve böyle şimdi, aynı şekilde. Bu saydığınız isimlerin hepsinin bildiğim kadarıyla partiye ve partinin hareketine ciddi hani uzun süreli katkıları oldu. Kanadoğlu için de böyle bir durum var mı? E, Valla herhalde Kanadoğlu e, bu partinin özellikle AKP karşısındaki e, duruşunu e, çerçevesinde çizdi o günkü. E, yani devlet ve CHP ilişkisinde. ...önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Evet. Onursal genel başkan. Evet. Yani bölgede... Yok, onursal kongre davetlisi. Davetlisi. Yani aslında... ...bu onursal şeyler genelde... E, ...biliyorsunuz... E, ...ebedi şef, milli şef... E, bu ...daha sonraki bir... ...30-50 yıl sonra bunlar onursal başkan... ...şekline dönüşüyor Türkiye'de. Yani... E, ...siz... E, ...bu tür... Simgelerle bir, bir şey veriyorsunuz, bir ifade, e, e, bir şey iletiyorsunuz. Ama öbür taraftan ...Çakıvara'yı, deniz gezmişi. Evet, bu o hakikaten e, en ilgi çekici olayı bence oydu... E, benim çok az izleyebildim televizyondan ve gazetelerden ama. 68 ruhuyla diye bir tarafında deniz gezmiş. Daha da büyük. Öbür sağ tarafında da 68 kelimesinin. Guevara'nın o tek yıldızlı komandante üslubu yani rütbeli, unvanlı rütbeli diyelim. Beresiyle çizilmiş bir Kılıçdaroğlu. Hakikaten çok... ...ilginç bir objeydi. Yani... Şimdi, ...Sabi Kanadoğlu'nu, Tansel Çalışı'nı... ...Deniz Gezmişi, 68 Ruhu'nu... ...Çekivere'yi, Ergeneku'nu... ...12 Eylül faşistlerinden hesap sormayı... ...yani sıcak... E, ...yani para... E, ...üzerinde her iki tarafı... ...falan bir araya getirmek... ...gerçekten... yani ...CM böyle... E, ...bulamaç bir halde... ...zaten yani e, değişim de... ...değişim için... ...net bir şeyler söylemeniz lazım. Evet anayasa böyle olacak. Biz anayasa bölünürüz. TSK şurada olacak. Diyanet burada olacak. Vatandaşlık tanımını biz şöyle bakıyoruz. Şimdi bu bunun bu partiden çıkmasını ben şahsen hiç beklemem. Daha uzun süre beklemem. Yani çünkü bunu tasarımını yapan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Buradan geliyor... Yani siz darbeler konusunda e, net bir pozisyonunuzu tarihiniz boyunca ne yapıyorsunuz? 27 Mayıs oluyor darbenin içindesiniz. 12 Mart oluyor darbeye başbakan veriyorsunuz. 12 Eylül oluyor hiçbir şeyiniz yok. Genel başkanınız e, yalnız kalıyor. Partinin büyük bir bölümü e, sürece onaylıyor ki en e, sosyal demokrat, demokratik sol, neyse sola yakın olduğu bir dönemdir, 70-80 dönemi. Sonra geliyorsunuz 28 Şubat, destekçisiniz. Sonra geliyorsunuz 27 Nisan, destekçisiniz. Şimdi bu partiden sivi, e, demokra, ileri demokrasi beklemek e, bana göre yani biraz zor bir durum Çok zor bir çıkarım. Şimdi biraz önce bir ufacık parantez açabilir miyim müsaadenizle? Hayır lütfen. Ee, olur. Yani bu biraz önce sözünü ettiğiniz 73'teki mitingler ve daha sonra da işte Ecevit'in iktidara geldiği dönem. E, o sıradaki büyük bir coşkuyla işte Tandoğan'da ve Çankaya'da işte çeşitli yerlerde yapılan mitingler. Hatta insanlara bayağı trafik kazası olduğu zaman bile hiç önemi yok deyip birbirlerine sarılan insanların da olduğu biliniyordu. Öyle bir coşkunun yaşandığı evet. bir dönemde fakat bunlar da ve iktidara getiren bu sürecin tamamında biraz da darbeye hatta büyük ölçüde diyeyim darbeye karşı bir tavır almasından dolayı da... Böyle bir tavrından dolayı da bir halktan destek geldiği söylenemez mi? Söylenebilir çok güzel. Yani e, ben e, o, 73 Tandağan ve 77 e, çok iyi hatırlıyorum ve herhalde e, 73'te 12 Mart e, mağdurları hapishanedeydiler. Yani 74 hafı çıkmamıştı. Evet evet bilmez evet. miyim? <gülüyor> o günleri siz ne taraftaydınız bilmiyorum. Mamak'ta. Mamak'taydınız. Ben şöyle şey hatırlıyorum. Yani o, o günün şeyinde Ecevit 12 Mart'tan hesap soracağız diyordu tam da. Evet. Onu onu kastetmek evet. istiyorum. Yani 12 en temel öne çıkan konu demokrasi genişleyecek. 12 Mart'tan hesap soracağız. Siz 80 sonrası CHP'de, CHP'de. 12 Mart'tan, 12 Eylül'den hesap soracağız, yargılayacağız diye bir şey çıktı mı? Ta ki son Anayasa Şeyinde e, biz daha iyi hesap sorarızza getirdiler AKP'nin e, madde değişikliği şerisinde. Ciddi bir blok gördük mü? Hayır. Ya, görmedik. Yani e, buna hepsi dahildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partisinin 12 Eylül'e girerkenki merkezi karar yönetim kurulu üyeleri aralarında tek tük tabii ki işte bu işte şey yapan insanlar şimdi Ecevit tek başına yaptı Dil Okulunda Araştırma Dergisi'ni çıkarırken yanında CHP'liler mi vardı? Gerçi kendisi de istemedi iyice şey. Yok. Yani sonuçta darbelerle CHP ilişkisi açıklığa kavuşturulmadan ordu CHP ilişkisi netleştirilmeden yani burada yani CHP değişir, ben şunu anladım, devlet değişir. Devlet değişir, CHP değişir. Bu ikisi birbiriyle çok yakın bir ilişki halindedir. Ee, ama bu kongre böyle suya tirit, e, bir kongre. Ee, Düzenleniş olarak iyiydi diyorsunuz. Evet, evet. Yani düzgün bir bina. Bu binanın da konforundan, teknolojisinden de gelen eski CHP kongrelerine göre daha e, bir kere geniş bir alan. Ondan sonra çok da yoğun bir program yok. Ondan sonra e, ve şu var. Yani aslında işte büyük e, bu, bu tür CHP gibi partiler içinde çok enerji kaybeden partiler. Yani işte 3 tane farklı, farklı bir Türkiye tanımlamadan 3 farklı grubun olduğu bir yer. Baykal, Sağ, Kılıçdaroğlu. Bir enerji burada tüketiliyor. İçerde Kongre'de onu hissediyorsunuz. Dışarıya dolayısıyla fazla bir şey çıkmıyor. Ee, ama değişim talebi tabii ki CHP'de var ama değiştirecek materyali önüne koymuyorsunuz. Yani e, dolayısıyla e, bu gerilimi içeride hala da devam edecek gibi gözüküyor. Ama bir şey yakalanmış. E, yani bir operasyonla Deniz Baykal uzaklaştırılmış, yerine bir isim getirilmiş. Bu isim bir takım mitlerden yararlanıyor CHP şeyinden. İşte nereden? Ecevit'i, 40 yılın Raşid Ecevit'i. DSP'ye Kılıçdaroğlu'nu almayan Raşid Hanım buraya geldi. İşte İnönü şeyinden yararlanıyor. İnönü'nün torunu orada. Turan Güneşi ne oldu orada? Damadı orada. Öster yani böyle enteresan da bir şey var. Yani böyle babadan oğula, babadan dededen toruna geçen bir CHP zaten. CHP'de baktığınızda biraz öyle bir kurumsal bir yapısı var. Şimdi burada iktisat politikası deseniz çok farklı farklı bakış açısında insanlar var. İşte e, sivil, e, Sezgin Tanrı kuduyla Süreyl Batum'u yan yana getirmeniz mümkün mü? Bir bakış açısında. İnsan hakları savunucusu, öbürü e, 2003 darbesi olsa başbakan olacak adam. Telaffuz edilmiş. Hı. Yani gerçekten komik şeyler ve burada benim gördüğüm yani böyle bir gazetecilik popülizmi içerisinde bakarsanız değerlendirme yaparken işte bu seçimlere kadar Kılıçdaroğlu CHP'de ara dönem lideri olarak denenir. Yüzde otuzların üstüne çıkarsa devam edebilir, çıkmazsa başka bir kongreyle delege ve şey selamlanır. Ee, bir kısım e, insanlar bu işi durumu azmetmemiş görünüyor işte e, Gürsel tekin çiziliyor başkası şey yapılıyor e, bir kısmı da yani e, baykal ve sav ekibinin yorgunluğundan dolayı e, Kılıçdaroğlu'nun e, denenmesi şeyinde çünkü bu delege savun ve baykalın titizlikle dizayn ettiği delegedir hala Evet e, peki bir de şey de var e, Burada e, Yani bir yandan e, Biraz önce söylediğiniz gibi işte Babadan oğula e, Kıza ya da Toruna e, intikal eden Bir tarafı var geleneksel bir Kurumsal e, görüntüsü var Bir yandan da parti meclisine e, Girecek insanların Çoğunun partili bile olmadığı Birçok yani ismin Yeni e, Derlenmiş Devşirilmiş sıfatı iyi olmaz doğru olmaz zaten de yeni davet edilmiş isimlerden de oluştuğu farklı akademik manlı ya da iş çevrelerinden gelen insanların da davet edildiği bir monte edilmekte olduğu da görülüyor bir de böyle bir yönü var değil mi? Evet yani işte son dakika e, yani e, şöyle bir e, yapıyı kişiyi motifi de içimize katmamız lazım diyerek çok fazla derinlikte de düşünülmeden e, işte elmalar, armutlar, kayısılar, üzümleri bir araya getirmiş e, durumdalar. E, yani orta vadede buradan e, bir değişim yani Tür Türkiye ne hangi aşamada bulunuyor gerçekten daha işte vesayet rejimine ilişkin pek çok ee, konunun aşıldığı ama pek çok sorunun hala bulunduğu ama bir ileri demokrasi yeni demokrasi aşamasına doğru gitmesi gereken Türkiye'nin ana muhalefet partisinin e, çıfıt çarşısı gibi bir martı meclisi oluşturması ve bir söylem düzgünlüğünün olmaması e, ve ileri demokrasi talebi için aslında yapması gereken ittifak bir demokrasi hattı Cephesi üzerinde kendi dışındaki solla, mağdur kesimlerle ittifak kurmasıdır. Beklenen bu. bir Üçüncü yol. Ama bunun dışında tamamen e, gerçekten su yetirik cümleler ve bir çıfıt çarşısı e, insan motifi. delege e, tabii şunu söylüyor. Delegeler e, parti meclisine giren insanların üçte ikisini tanımıyor. Evet, onu kastettim evet, işte. 3'te tanımıyorlar yani. E, bunların içerisinde dediğiniz gibi çok şey olabilir e, parti üyesi olmadan. Hadi, zaten parti üyeliğini kolaylaştırmışlar. İnternetten de üye olabiliyorsunuz. Öyle mi? <gülüyor> hmm. evet, yani bir de e, son olarak belki benim gözüme takılan bir şeyi de size, size sormak istedim. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun bitiriş konuşması... E, 1 saat 45 dakika kadar da sürülmüş Ve iyi bir konuşma olduğu söyleniyor Mesela Tarhan Erdem tarafından Tarhan Bey de iyi bir Hatip olduğunu söylüyor Konuşmanın sonunda Şöyle bitiriyor Yani başınızı kaldırın Vicdanınız özgür sizin Sizin arkanızda özgürlüğe hayatını Adamış milyonlar var Ayağa kalkın özgürlük isteyin İsyan edin diye Yani baya böyle bir isyankar, adalet ve eşitlik talep eden, özgürlük talep eden bir konuşma bu. Fakat bunun yarattığı bir coşku galiba yok. Yok. Yani şimdi bu bunlar işte yazılmış hoş cümleler kullanılan işte, kelimelerin içerisinde çok böyle o bulunan 12 bin kişinin içerisinde 1980 öncesi sol gruplardan gelen insanlar var. Aleviler var. Herkese okşayacak bir takım şeylerin bulunduğu cümleler. Yani isyanına davet ediyorsun. Karşı çıkmaya davet ediyorsun. Gözünün önüne Onur Öğmen'in Dersim hususundaki açıklamasını alkışlarken fotoğrafını getirirler adamın. Evet. Tamam mı? Yani e, Dersim'de Analar ağladı cümlesinin üzerine senin fotoğrafını getirdiler, nasıl alkışladığını. Sen oralarda bir şey söylemezsen ne Kürt oylarını Sezgin Tanrıkulu'yla toparlarsın ki yani o pek mümkün değil zaten. Yani 35 ilde milletvekili çıkaramadı bu parti. Bunu analiz eden bir konuşma mıydı? Ana muhalefet partisi 35 ilde milletvekili yok. Memleketin 81 ilinin 35'inde milletvekili yok. Bunun nedenlerini sorgulayan, analiz eden çıkış yapan bir konuşma mı? Evet. Değil. Değil. Yani do dolayısıyla son cümlesi e, filan işte artistik cümlelerle falan olacak işti. Biz Deniz Vaykal'ki iyi çok iyi hatiptir yani. Evet. bu e, bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nu geçer yani bunlarla olmuyor. Kimse şey deyimle doymuyor bunlarla. Delegi de doymuyor, CHP seçmeninde doymuyor. Bundan hareket etmiyor. Yani gözünde bir parıltısı yoktu onu söyleyeyim. Yüksek bir şey göremez görmüş olduğumu söyleyemem yani. Ama medyanın rolü çok yüksek. Medya anlaşılıyor ki bu anlamı, muhalefet partisini bu haliyle e, ve Kılıçdaroğlu'yla e, yeni CHP imajı yaratmak istiyor. Bir takım entelektüeller bu candan çok yeni e, şeyler, huylar çıkacağını e, şeyine kapılıyorlar, rüyası ama ben açıkçası e, çok yüksek değilim ve seçime kadar Kemal abidir bu partinin şeyi. Seçimden sonra %30'un altında olduğu an hem Baykal hem sağ hem CHP delegesi başka arayışlara girmek zorundadır. Bence de girsin Değişim öyle bir kişinin... Zaten karışımı... evet böyle tek kişi, kişilerle kain bir değişim Yok, anlayışı olmaz. çok zor. Tarihte yani, yani, pek örneği görülmüş Görün, bir şey yani, değil. E, böyle olmuyor yani. Tabandan gelen bir şey olması. Yani e, beğenin beğenmeyin. Adalet Kalkınma Partisi Hareketi bir değişim talebini ifade ediyor. Hala değişim. Yani o parti sınırlarına geldi. E, bu partinin içinde de tabii ki seçmenlerinde bu orta laik e, kemalist e, kesimlerin e, değişim isteğini anlamış bir parti filan da değil. Yani bu, e, bu anlamda e, bu kadrolar yetersiz. Bu parti meclisi yetersiz. Bu parti misliçten çıkacak insanlar sosyal büyük bir çoğunluğu sosyal demokrat bile değil. Dünya ölçülerine göre tanımlandığında. Kandırmayalım yani kendimizi. Evet, yani Kemalizmle, yani neoliberalizmin duvarlarını ördüğü bir partidir. Oradan çıkıp da sosyal demokrat bir e, o, o, hareket beklemek ciddi kitleleri peşinden götürebilecek. Yani bunun kelime, en temel şeyi e, vesayet rejimiyle olan bağlarınızın kopmasıdır. Bunu görebiliyor muyuz CHP'de? Ee, göremiyoruz. Göremiyoruz sonra. yani. davet edeceğine, işte Gülten Kayayı davet et, gidip mezarını, yani böyle hem Sabi kanadolu var, hem Ahmet Kayanın mezarını ziyaret var bu partide. Evet. Böyle şizofrenik bir durum olabilir mi ya? Neyse, doldurdu. <gülüyor> tamam. Evet, doldurduk Evet, Evet. Çok teşekkürler. Vallahi, bu kadar. <gülüyor> ve analizleriniz gayet yerinde. Çok teşekkür Hoşça ediyoruz. kalın. Ali Bilge ile ekonomi politik. Evet Ali Bilgeden sonra bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte bir konumuz olacak. Meltem Oralla öğrenci aktivist üniversitelere özgürlük istiyoruz hareketiyle ilgili olarak. ...bu durumu konuşacağız. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası... ...94.9 AçıkRadio.com... ...ve aynı zamanda da... ...Açık Gazetesi onun... ...biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi... ...bir konuğumuz var... ...bu hafta... ...konukla başlıyoruz... ...Meltem Oral öğrenci arkadaşımız... ...aynı zamanda aktivist... ...ve üniversitelere özgürlük istiyoruz... ...başlıklı bir bildiri de... ...var... Antikapitalist öğrenciler üniversitelere özgürlük hemen şimdi derhal diyor. Bu özellikle Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan e, polis şiddeti e, üzerine bir protesto var. Şimdi neler nasıl bir yani bir inisiyatifi temsilen zaten herhalde evet. e, hareket ediyorsun bize biraz bu konuda bilgilendirme yapar mısın? Şimdi üniversitelerde özgürlük istiyoruz inisiyatifi olarak... En başta 6 Kasım'da bir YÖK protestosuyla hı hı. ilk kez sokakta bir eylem gerçekleştirdik. Birçok farklı örgütlerden, birçok farklı okuldan öğrenci arkadaşlar var. Daha sonra da en başta bu bahçedeki işte Başbakan'ın rektörlerle kahvaltısını protesto etmek isteyen öğrencilere yönelik polis şiddetini kınayan bir eylem düzenledik. Şimdi de 25 Aralık'ta bir Ankara ...da eylem yapma çağrısı yapıyoruz. Ee, esasen hani son dönemlerdeki çok fazla gündem alan öğrenciler, öğrenciler ne istiyor tartışmalarına farklı bir yanıt verecek bir eylem olacak bu. Ee, ana dilde özgürlük, başörtüsüne özgürlük eylemi yapacağız. Ee, demin de dediğim gibi hani birçok öğrenci protestosu yaşanıyor... Yani gerek Dolmabahçe'dekiler gerek Ankara Üniversitesi'ndeki protestolar. Ama bunların hiçbirinde yani öğrencilerin ne talep ettiği çok da fazla tartışılmıyor. Sansasyonel kısmı işin hep nedense konuşulan kısmı oluyor. Konuşulduğunda da öğrencilerin tek talebi harçların kaldırılmasıymış gibi bir izlenim doğuyor. Bu da tabii önemli bir talep olmakla beraber bizim esas derdimiz... Yani biz öğrenciler hala başörtüsüyle üniversiteye giremiyoruz. Kimi okullarda rektörlerin inisiyatifiyle girebiliyor öğrenciler. Kimi okullarda sınav döneminde kapıdan geri döndürülüyorlar. Yine ana dilde eğitim hakkını isteyen öğrenciler üniversitelerde hala bu talebini kazanabilmiş değil. Dolayısıyla hani Türkiye'nin gündeminde olan bu genel sorunlar da biz öğrencilerden bağımsız sorunlar değil. Biraz da bunu tartışmak istediğimiz için böyle bir eylem yapıyoruz. Evet bu öğrencilerin e, taleplerinin ne istediklerinin iyi anlaşılamamasının üzerinde durman da önemli. Çünkü tozdan dumandan da kimi zaman görülemeyebiliyor. işte, Mektebi Mülkiye'yi şahanede mesela yapılan eylemde e, işte insanların e, susturulması hatta yumurtada atılması e, dışında ne istediklerini pek öğrenemedik mesela. Öyle şeyler de oluyor. Evet yani hani Dediğim gibi kendilerine sorulduğunda da sadece e, okulumuza gelip konuşmasınlar bu, bu okullar bizim e, ve harçlar kaldırılsın gibi bir talep e, ama yani, üniversite gençliğin Yekbari bir gençlik değil şimdi hani böyle bir üniversite hareketi öğrenci hareketi varmış gibi bir hava oluştu ama e, ortak taleplere sahip olan ortak bir öğrenci hareketi diye bir şey yok maalesef keşke olsa. E, bir kısım e, öğrenciler e, aynı zamanda bu protestoları gerçekleştirirken bu e, eylemleri tırnak içindeki eylemleri gerçekleştirirken başörtüsünde de hayır diyorlar mesela. E, dolayısıyla hani e, Yekbari bir hareketten bahsetmek söz konusu değil. Evet, şimdi bu ama başka bir mecraya doğru da gidiyor. Yani bir hareket örgütlenip bir miting yapması, yani sokağa çıkması durumu söz konusu değil mi? Biraz da o konuda bize bilgi verir misin? Evet, yani özellikle de son dönemde bu öğrenci tartışmasıyla ilgili basının da inanılmaz yoğun, e, ilgisi e, biraz da hani öğrencilere söz hakkı e, bakalım bunlar ne diyor e, tavrı da önemli olmakla beraber e, yani sokakta da e, görünürlüğü sağlaması gerekiyor öğrencilerin e, en son bu OTTÜ'deki e gözaltılarla ilgili de e, yine öğrenciler sokakta bir şeyler yapmaya çalıştılar. E, 25 Aralık'ta Ankara'daki e, Çağrıya'da yine bütün bu öğrencileri aslında davet ediyoruz. E, bakalım hani ana dile özgürlük ve başörtüsüne özgürlük diyenleri. Birçok başka talebimiz de var. E, kendi kampanyamızı inşa ederken sonuçta hani parasız eğitim istiyoruz aynı zamanda. E, çok fazla üniversiteleri bağlayan bir kısım yok ama hani zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyoruz gibi. Ama öne çıkardığımız iki mesele hele ki bu geçen hafta TSK'nın Genelkurmay'ın yayınladığı bildirinin ardından da hani ana dil üzerine yayınladığı bildirinin ardından bir kere daha önemli bir talep bu. O yüzden sokakta olmak önemli. 25 Aralık Cumartesi günü bu cumartesi Ankara'da olacak eylem. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nün önünde saat de oluşulacak. Biz de diğer şehirlerden otobüslerle eyleme gideceğiz, eyleme katılacağız. Evet, şey bekliyor musunuz? Nasıl bir kalabalık olacağı ve bir iki mesele burada önemli tabii. Yani ikisi de birbirine bağlı herhalde. Ama özellikle polisin nasıl bir tavır sergileyeceği bekleniyor. Şimdi şöyle bir. Farklılık var, yani sansasyon bekleyenler varsa çok bir büyük sansasyonun olacağını zannetmiyorum. Biz her zaman çünkü hani en geniş kalabalıkları sokağa çıkartıp bir talep etrafında birleştirebileceğimiz eylemleri tercih ediyoruz. Ve ana dilde eğitim ve başörtüsüne özgürlük talepleri de son derece Meşru talepler kalabalığın nasıl olacağını kestirmek mümkün değil. Mümkün yani değil ben İstanbul'dayım ama zaten ama buradaki çalışmalarımızdan da anlayabildiğim kadarıyla buradan fena olmayan bir kalabalıkla gideceğiz Ankara'ya. Ee, tabii ki hani insan şeyi hatırlıyor bu e, Dolmabahçe e, eylemini gerçekleştirmek isteyenlerin işte şehre sokulmaması, otobüseye durdurulması yani bilmem Çok ne. tuhaf bir şeydi oradaki Dolmabahçe'ye gelene kadar daha evet, şehrin kapılarında, benzincide, benzincide kıstırp, tutuldular. Evet. Yani engellendiler çünkü. Ee, böyle bir durumda hani böyle bir durum gerçekleştirdikten sonra tekrar bu muameleyle öğrencilerini karşılayacağını çok da fazla e, inanmıyorum doğrusu çünkü inanılmaz bir e, şekilde teşhir oldular. E, gerek bu işin sorumlusu, gerek işte emniyet müdürü, saldırı emrini verenler vesaire sonuçta bir çocuğun öldürüldüğü, bir kadının bebeğini düşürüldüğü bir nefretle yaşanılan şiddetten bahsediyoruz. Evet, medyada ee, da fena değildi aslında bunun bu kapsama evet. şey gibi geldi bana bilmiyorum. O yüzden vallahi açıkçası bunu da kestiremiyorum ama dediğim gibi böyle bir şey olursa da ana dili ve başörtüsünü özgürlük diyen ve son derece meşru talepleri olan öğrencileri bir kere daha saldırmış olurlar. Ona karşı da bir kere daha sokağa çıkarız. Evet. Ee, aslında benim daha çok <gülüyor> sormak istediğim bir iki tane daha şey vardı Onlar da e, şeyle alakalı e, bu sene içinde YÖK'le ilgili ciddi fiili bir değişiklikler oldu demin de bahsettik bu e, fiili değişikliklerle ilgili e, bir görece özgürlük ortamından bahsedildi vesaire e, gerçekten böyle yansıdı mı hakikaten e, üniversite öğrencisi bulmuşken neler yaşandı fiili durumlar hakikaten oldu mu ve e, YÖK'le ilgili sıkıntı bir ölçüde hafifledi diyebilmek mümkün mü onu da soralım. Yani biraz sani şey maske takıldı gibi bir durum var bence. Çünkü hani yok hala e, yok olarak durmaya devam ediyor. E, i̇şte işte Yök'ün başörtüsü üzerine e, yazdığı bildirinin ardından işte birçok okulda fiili olarak başörtülü kadınlar e, okullara girebildiler. Ama bu son derece hani e, Herhangi bir rektörün e, hayır giremezler e, hı hı. kararıyla da geri alınabilecek bir durumda sonuçta hani yasallaşmış bir durum yok zaten yasağın da yasallaşmış bir durumu yoktu ama yani ben örneğin hani Mimar Sinan'da okuyorum e, orada hani yüküm bildirisinin ardından bütün okullarda bütün kampüslerde Mimar Sınavının kendi kampüslerinde de benim Edebiyat Fakültesi dışında başörtülü öğrenciler girebilirken sadece bizim fakültede mesela dekanın kendi kararı, kendi istemezliği hı hı. nedeniyle başörtülüler hala giremiyorlardı. Biz birkaç arkadaş toplu giriş yapmaya çalıştık ve dekanla tartıştıktan sonra da zaten son derece meşru ve artık hani ortalığı olmayan bir yasada uygulamaya çalıştığı için daha fazla da denemedi açıkçası. Ve o zamandan beri mesela bizim fakültede de başörtüsü arkadaşlar girebiliyor. Ama aynı yok bir yandan da e, işte okullardaki polislerin varlığını meşru hale getirmeye çalışıyor. Hı hı. E, yani işte okuldaki sivil polislerin varlığı işte onları bir oda ayarlanması vesaire gibi bir e, tasarıyla bunu meşrulaştırmaya çalışıyor. Sanki bugüne kadar okullarda polis yokmuş gibi. Tam e, onu soracaktım. Yani benim okuduğum dönemde sivil polislerin İstanbul Üniversitesi'nde odası vardı. Kim olduklarını bile Vesaire. Ee, Bu artık yasallaşmış oluyor yani. O zaman yasal değildi şimdi mi yasallaşıyor Değil öyle de bir de durum de. var. Tamam, hani <gülüyor> yani takip bence artık derslere ki. de girebilecekler falan. Derste kim ne demiş diye de fişleyebilirler böylece. Belki yavaş yavaş kredi alıp mezuniyete doğru. Tabii tabii. Yani e, bugün şey vardı zaten bir tane bu konuda ilgili bir karikatür vardı. E, i̇şte sivil polisler okulda biz neciyiz burada diye hı hı. sanki bugüne kadar yoklarmış gibi. E, ama bu hani, çok da karşısında durulması gereken bir şey. Yani evet e, zaten hani başörtüsü e, yazısı ya, kararı da yokun. E, Sonuç itibariyle hani kendi inisiyatiflerinde olan bir şey değil. Bugüne kadar ki mücadelenin elde ettiği bir kazanım. E, aynı şekilde bu polis e, mevzusunda son derece e, önemli ve teşhir edilmesi gereken bir şey. O yüzden zaten anne yani dili içeri, polis dışarı, başörtüsü içeri, polis dışarı diye sloganlarımız da var. Ee, yani başörtüsüyle ilgili aslında ciddi bir şeyler değişti. Peki yok ile ilgili? Yani bu durumda yok duruyor ve... Yok duruyor ve yok durmaya devam ettikçe de çok da büyük bir değişiklikten bahsetmek söz konusu değil açıkçası. Ee, yani şimdi şeyden bahsediliyor işte YÖK'ün logosu değişecek falan gibi yok Başkanın açıklamaları var. Ha tamam o zaman. YÖK'ün logosu mu değişecek? Bunu duymamıştım. Güzelmiş. Evet, bu. YÖK'te değişiklik Yük. en başta işte YÖK'ün şeyini logosunu değiştireceğiz falan diye. Hani kastettiğimiz o değildi bizim ya bıyık, yıllardır. Bıyık filan mı takacaksın? <gülüyor> Herhalde bir imaj değişikliği işi yine düşünlen şey. Yani çünkü başbakan da pek YÖK'ü kapatmak falan değil. YÖK'ün olması üzerinden konuştu o e, donma bahçe de daha çok dayaktan bahsettik ama orada konuşulanlar da başka hani dayak gibi uzun süreli bakılacak olursa. Yani tamamen darbe ürünü bir kurumdur. Ve var olmaya devam ettiği müddetçe de üniversiteler açısından, üniversitelerdeki öğrenciler açısından da herhangi bir değişiklikden bahsetmek mümkün değil. Galiba evet... Konunun sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? O zaman son kez eylem çağrısı lütfen, ıı, lütfen. yapayım ve, ben. Ve nasıl ıı, irtibat evet. adreslerini falan da verirsen bu gibi şeyler de önemli olabiliyor çünkü üniversitelerde özgürlükistiyoruz.org adresine girip eylemlerin e, ad, ayrıntılarını herkes öğrenebilir. Eylem için e, şu anda sokaklarda ve kampüslerde dağıtmakta olduğumuz malzemeleri, bildirileri, afişleri de oradan ulaşabilirsiniz. E, onun dışında diğer şehirlerden işte Çanakkale'den, İzmir'den, Bursa'dan e, İstanbul'dan Ankara'ya otobüslerle e, gitmeye çalışacağız. E, bunun içinde yine dediğim gibi deminki internet sitesinde irtibat numaraları var. Hı hı. E, 25 Aralık'ta Ankara Saat 2'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde buluşup üniversitelere özgürlük diyeceğiz. Evet sloganlar arasında yaratıcı şeyler daha önce de gözüme çarpıyor. Yani işte Kürtler Kürtçe konuşur gibi mesela ana dilde özgürlük. Için, günü de evet, evet. favori sloganlardan biriydi Bir, genel kurmaya karşı. Evet sonra işte bu ülkede öldürülme yaşı sıfır da bence önemli bu son çocuk düşüren e, şiddet eylemi dolayısıyla e, ve ayrıca da işte Kürtçe'ye başörtüsüne Cem Evlerin, özgürlük istiyoruz gibi gayet sade ve vurucu sadeliği ölçüsünde de vurucu olduğunu naçizane düşündüğüm şeylerle e, kolay gelsin diyelim. Teşekkürler sağ ol. <gülüyor> 25 Aralık. Gelecek cumartesi oluyor bu. Evet biz de bu şekilde nasıl tamamlıyoruz programımızı elimizde kalmış bir şey var mıydı? Ya Aslında e, tabii elimizde kalmış bir sürü haberden bahsetmek Haber mümkün. Abi. Ama hangilerini vermek gerekir onunla ilgili başka e, tartışma belki yapılır. E, benim daha çok mesela bugünden aklımda kalacak olan şey milletin e, manşeti olacak. Hı. Kendi adıma... E, Gayet içe dokunan bir haber yapmış Milliyet manşetinde ikizlerin kaderi diye ee, tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldiler. Her ikisi de deniz Harp Okulu'nu kazandı. İkisi de tuamirallikten emekli oldu. Balyoz'da ilk duruşmada sanık olarak yan yana oturdular diye bir haber vardı Milliyette. Ne ne oluyor bu şimdi? Ee, aslında Balyoz'daki planlardan birinde şüpheli olarak ismi geçen iki tane tuamiraldan bahsediyoruz. Hüseyin Hoşgit ve Hasan Hoşgit e, Suga Hareket Planı'nın e, parçası oldukları iddia ediliyor. E, bununla ilgili çok duygusal bir haber manşete çıkmış milliyette. Yani e, insanın paralayıcı... böyle haminiyetten gözlerinin yaşarması bekliyor. Ya ikizlere de bu yapılır mı mı demesi yani... bekleniyor. Ne isteniyor yani bu manşetle? Onu anlamadım ama hani duygusal olarak Belli ki içimiz eziliyor ikiz kardeşler Bütün hayatları birlikte geçmiş Aynı işleri yapmış aynı okullara gitmişler Ve aynı sanık sandalyesinde Aynı şekilde Aynı İnsan ne diyeceğini bilemiyor Hem daha çok mesela bugün e, dikkatimi çeken haber O olmuştu milliyette manşet olan e, Ama ondan öte önemli bir şey var mı Atladığımız diye bakacak olursak Var Cinder'in çillerisi evet, yani. mi biliyordum oraya varacağımızı <gülüyor> Efendim heyecanlanmıştık da cuma günü de söyledik o kadar. Çiller yine geliyormuş gelebilir mi falan diye. Ama hevesimiz galiba kursağımızda mı kalıyor ne? Kalmış evet. E, sayın e, Tansu Çiller e, sonuç olarak bozuk saatle bir kere doğru gösterir hikayesini doğrulayacak şekilde gelmemiş. Demokrat Parti'nin e, kongresine ve gelmediği için de e, Cindoruk Genel Başkanlığı çilleri bırakıp kaçamamış. Ve böylece artık Çiller'i istiyoruz diye. Bağıran partillere ne bağırıyorsunuz gelmiyor işte demiş ki bu seviyede gerçekten Türkiye'de... <gülüyor> Bazı partiller cevaben gidip getireceksin başkan demişler o da burası parti kongresi karşınızda partinin genel başkanı var bizim partimizin temeli sevgiye saygıya vefaya geçmişe bağlılığa dayanır öyle bağırıp çağırmaklı olmaz hiç kimse sizin uşağınız değil oturup dinleyeceksiniz demiş... <gülüyor> E... güzel olmuş hakikaten bu iki yani... şartım var bir dediğim gibi partiye gelmesi ikincisi bizim savunduğumuz fikirleri savunacağımızı söylesin <gülüyor> hem gelsin hem bizim dediğimizi desin diyor Belki bu arada dinleyicilerden şimdi ben gerisinde ben yazayım mı bu haberi Vallahi ne yazsan gider bu yaz ne olacak delegelerden bir kısmı da e, yani şeyler e, partililerden bir kısmı da bağırıyoruz tabi işte şeyi getirmediniz madem çiller gelmiyor bari Süheyl Batu getirseydiniz diye bağırabilirlerdi e, saçmalama o CHP'de PM falan diye cevaplar olurdu, olurdu ama, ama o da güzel bir tartışı 6 ama... aydır İsviçre'de olan bir Demokrat Parti delegesi bu <gülüyor> bağırtıyı yapabilirdi mesela evet. çünkü 6 ay önce olsa Demokrat Parti'den bahsediyorduk neyse ne niyet neye kısmet o işler bu arada Demokrat Parti'nin arkada da demokrasimizin orta direği yazıyor. Ee, böylesi bir orta direk parti durumu. Evet o da bir, Neyse adeta, çiller yok. Adeta artık pornografiye kaymaya başladı. Ben kapatıyorum. <gülüyor> Kapatalım gitsin canım. Yani çiller yok. Bu tehlike atlatıldı. Tekrardan çillere katlanma durumu oluşmayacak Türk siyasetinin en azından bu kongreyle birlikte. İki bayrak, iki devlet, iki dil Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur. Biz cumhuriyetimizi sonlandırmak değil, devam ettirmek istiyoruz. Türk halkının yüzde doksan de böyle düşünüyor diyor. 100 milyonda 5 oy almakta olan Demokrat Parti. Böyle yani herkes herkes adına konuşabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Demokrat Parti'den de bir beklentimiz yok. Yok herhalde evet değil mi? Yani bundan sonra hiç yok. Ben Çinilere bir tür şeyim yapmıştım yatırımımı. Çilleri de eğer getiremiyorlarsa. Da, evet hiç yani. Böyle parti mi olur deyip vermeyeceğim oyumu. Kesin söylüyorum. <gülüyor> Bu hamle onlara kaybettirdi. Neyse canım. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki bitiriyoruz. Ee, şeyden e, Don Van Fleet ya da Captain Fart'ın ölümü 69. yıl dönümü 69 yaşındayken hayata veda etti. Multiple sclerosis ya da MS diye bilinen hastalıktan. Ama kendisi hem ...avantgard çalışmalarıyla hem de blues kökenli ve caz kökenli, psychedelic kökenli çok ünlü bir kendine özgü bir müzik tarzı da yaratanlardan biri pek çok, genre da bir araya getiren Frank Zappa ile de yaptığı işbirliğinin de harika şeyler var. Örnekleri, onun e, Party of Special Things to Do adlı parçasını da e, dinleterek size bir kez daha onu e, anmış olalım, ona bir kez daha günaydın demiş olalım ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. The camel a nightie. In the party of special things to do. When the ship winds blow. You to go to a party of special things. Special things to do. It wasn't hard to find Elixir soon. I met all the cards. The wild cards. The one-eyed Jill. The red queen. She turned her head. You know what I mean. She turned it back and said, I got a brand new game I wanna lay on you. I met them all at the party of special things to do When I was a gun I was far from true I returned to the ease of love Now want you I met them all I met them all I met them all at the party of special things Oh yeah. Çıkkaste